TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Ülkemizde radyo yayıncılığının 80. yıl dönümü nedeniyle kurumumuzca açılan radyo oyunları yarışmasında radyo tiyatrosu dalında ikincilik ödülü alan oyunu sunuyoruz. Radyo tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Çöp Yazan Ümit Köreken ve Nesrin Çetin Köreken. Dramatürk Selma Fındıklı. Yöneten Erdal Küçükkömürcü, yapımcı Ersan Edinç, efektör Ömer Atilla Ulaş. Oynayan sanatçılar... Adviye Tomris Çetinel Adviye'nin gençliği ve çocukluğu Funda Mete Edward Haydar Gültepe Marketteki adam Fikret Ergin Fırat Sinan Pekinton Sunucu Cahit Çağran, Haber spikeri ve menajer Burak Koçtepe Market görevlisi ve yarışmacı Neriman Aslan Baba ve polis Ötüken Hürmüzlü Otel görevlisi İjlal Karaduman, Midyeci Çocuk, Hakan Coşar. İyi akşamlar Adviye Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Daha önce böyle bir yarışmaya katılmış mıydınız? E şey, çok istedim ama... E, bu, ...bu ilk. Ne iş yapıyorsunuz? E, emekliyim diyelim. Peki efendim. Evli misiniz? Hayır. Yani hiç evlenmedim. Heyecanlı mısınız? E, e, evet biraz. Büyük ödülü kazanacağınızdan eminim efendim. Başarılar dileyerek ilk sorumuza geçiyoruz. İşte ilk soru. İki kere iki kaç eder? <gülüyor> Şaka mı yapıyorsunuz? Şıklar geliyor. A Nil Nehri, B Sedir Ağacı, C Eyfel Kulesi, D Ben Bir Gece Masalları. İki kere iki dört eder. E, doğru cevap. İyi düşünün adviyanım Canım doğru cevap dört. Değil şıklarda yok. Acele etmeyin. İsterseniz Joker kullanabilirsiniz. Joker kullanmak istemiyorum. Şıklar yanlış. Yanlış. Zamanınız doluyor. İki kere iki 4 eder diyorum. Canım kamera şakası mı bu? Ne yazık ki zamanınız doldu. Doğru cevap bin bir gece masalları. Soru bin bir gece? Bu burası. Üzgünüm Ay. yeni bir yarışmacıya geçmemiz gerekiyor. Yalan yalan komplo bu. Siz siz. Bitiş zili çaldı efendim. Yine de tebrik ederiz. Bir dahaki sefere belki. Bir daha yok yok. Zil çalıyor adviye hanım. Kalk adviye. Zil çalıyor. Kalk. İki kere iki dört efendim. İki kere iki dört. Edward neredesin? Buyurun efendim. Kapı çalıyor. Duydum efendim. E neden açmıyorsun? Sayıklıyordunuz. Sizi uyandırmaya çalışıyordum. Ha ha. Kimmiş gelen? Çöpçü. Ne? Şükürler olsun atmamışsın çöpü. Atma demiştiniz efendim. Aferin Edward. Çok değerli şeyler var burada çok değerli. Şuna bak Edward. Burçları anlatan bir gazete parçası. Şey, senin burcun neydi Edward? Sizinkiyle aynıydı. Aa, sahi ikimiz de kova burcuyuz. Bak ne diyor Kovaburcu için. Dine lütfen. Çekici, esprili, zeki, eğlenceli. <gülüyor> Delice fikirlerle dolu. iyimser yaşama bağlı. Ay bizi tarif ediyor değil mi? Demek sen bunları atacaktın Edward. Hayır efendim. Hmm, i̇şte boş bir margarin kutusu. Ay bunu atsaydın margarin nelerden yapılır nasıl bilebilirdik? Aa çikolata kağıdı. Ah, sıkılmış bir limon. Boş bir yoğurt kabı. Ay, bütün bunlar çok değerli, Edward. Çok. Evet efendim. Bak bakalım o aptal çöpçü karşı komşununkileri almış mı? Ha tut Ben bakarım. İşte orada et var. Alın Ay, az daha yakalanıyordum. Bir kola kutusu alabildim ancak. Ama neyse hiç yoktan iyidir. Ah yarışma. Edward yarışma başlayacak. Televizyon Edward. Az önce sayıkladığımı söylüyordun ya Edward. Rüya görüyordum biliyor musun? Bir yarışmada mıydınız yoksa? Evet. Orada ışıkların altında büyük ödülü alacağımdan emin. İlk soru o kadar kolaydı ki. İki kere iki dört eder gibi. Rüyayı sen mi gördün Edward? Soru tam da buydu. Ama cevaplar. Biliyor musun bir tuhaflık vardı. Spiker palyaço gibiydi. Koca kırmızı bir burnu vardı. Ağız kenarları yanaklarının ortasına kadar uzanıyordu. Kabus. Bir gün kazanacağım Edward. Sen de o zaman zengin bir kadının uşağı olacaksın. Ben hayatımdan memnunum efendim. Belki de müneşerim yaparım seni. Eski günlerdeki gibi Edward. Pırıl pırıl parladığımız o ışıklı günlerdeki gibi. <gülüyor> Oyunculuk günlerindeki gibi değil mi? Her şeyi hatırlıyorsun Edward. O günleri özlüyorsun değil mi? Ölüm ve kız oyunundaki o muhteşem oyunculuğunuzu. Ölüm ve kız. <gülüyor> Paulina rolü hayatımda o kadar çok şeyi değiştirdi ki. Neden hep benim gibi insanlar özveri de bulunur? Ödün vermek gerektiğinde ödün verir. Kendi dilimi ısırm. Neden? İşte bu defa böyle olmayacak. Yeter ki bir defa, tek bir defa adalet yerine getirilsin. Ne kaybederiz? Sizlerden birini öldürerek ne kaybederiz? Ne kaybederiz? <gülüyor> ...ah ne kaybederiz... <gülüyor> ...hala o günleri anımsıyorum biliyor musun... ...alkışlar, alkışlar, alkışlar, alkışlar, alkışlar... ...gazetelerde oyunlarla ilgili sayfa sayfa makaleler... ...köşe yazıları... Hepsi benden... ...ne kadar iyi bir oyuncu olduğumdan... ...Hollywood'a gidebileceğimden söz ediyorlardı... ...ah... E, ...neyse canım hatırlamak istemiyorum artık... ...neden unutmak bu kadar zor... İçim Edward. Benim de efendim. Paulina. Hayatımı değiştiren kadın. Belki de mahveden. Haksızlık etmeyin efendim. Siz ünlü olmayı istiyordunuz. Ödül törenini hatırlıyor musun Edward? O kadar çok gazeteciyi ilk kez bir arada görüyordum. Flaşlar patlıyordu, flaşlar, flaşlar. Sinema yönetmenleri ön sıralarda oturuyorlardı... Televizyonlarda gördüğüm ünlü aktörler, aktrisler Gözleriniz hiç o günkü kadar pırıltılı olmamıştır. Her şey ne kadar da hızlı gelişti değil mi? Diziler, filmler. Henüz ünlü olmadığım günlerde bir günlüğüm vardı Edward. Ay, i̇çimden geldiği gibi yazardım onu. Arayışlar, çırpınışlar, yalnızlıklar. Yalnızlıklar, yalnızlıklar. Televizyona ilk çıktığım gün şu cümleleri yazmıştım. Artık sana ihtiyacım yok günlük. İstediğim her şeyi elde ettim. <gülüyor> ettim mi Edward? Ettiniz efendim. Akılsız Edward. Görmüyor musun her şeyimizi kaybettik. Say kaç yıl oldu? On, yirmi. Ay, ben artık bilmiyorum Edward. Oysa hep kapımı çalacakları zamanı bekliyorum. İyi bir aktrisim ben. Şimdi o günlüğü bulabilsem... Ona, ona, ...ona şunları yazardım. Seni seviyorum günlük. Seni seviyorum. Hayat... ...büyük bir kandırmacıymış. Bu haksızlık. Sen ne anlarsın canım? Bir uşaksın sen. Evet efendim. Büyük ödülü aldığımızda... ...bir kere daha çıkacağız hayat sahnesine. Paramızla Edward... ...yüzlerine çarpacağız... ...bir ne edersin Edward. He? <gülüyor> Sen de uşağım olursun. Büyük bir zevkle efendim. Her şey şu yarışmaya bağlı. O ödülü alacağız Edward. Bu bizim son şansımız... Hoş geldiniz efendim. İnsanlar çöplerin ne kadar değerli olduğunun farkında değiller. Ay ne bulurlarsa atıyorlar. İşte koca bir poşet. Elimde olsa iki, üç, on, yirmi poşet toplayabilirim. İnsanları boş verin efendim. Aa, otobüs durağında bekliyordum Edward. Ay nasıl kalabalıklar bir görsel. Kırmızı körüklü bir otobüs durağa yanaştı. Kapıya doğru yöneldik. Tam o sırada yerde küçük bir kağıt parçası gördüm. Hafif rüzgarda ileri geri salınıyordu. Ay nasıl merak ettim bilemezsin. Gel diyordu gel gel gel gel diyordu. Bana el salınıyordu sanki. Gel gel gel gel. Gel. gel, gel, gel. gel. Sizi çağırıyor. Kalabalıktan sıyrılıp ona doğru yürüdüm. Eğilip aldım. Ay bir sakız kağıdı bu. Hemen ileride başka bir kağıt parçası daha vardı. Yürüyün efendim. Devam edin. Yolun sonunda bir hazine bekliyor sizi. Bu yürüyüş beni çöp tenekesine kadar götürdü. Kapağını kaldırıp baktığımda ne gördüm? Hii, aman tanrım neler gördüm neler. Büyük bir kütüphane gibi. Düşünebiliyor musun Edward? Şehrin çöplerinde büyük bir kütüphane var. Ah, ne kadar heyecan dolu. Hemen açalım efendim. Evet işte, işte hazinemizin ilk mücevheri. Neymiş bakalım? Aha, nane limon çayı. Nelerden yapılıyormuş? Bir dakika nane yaprağı, limon otu... Minet limon kabuğu, doğal limon arom aroması, evet doğal limon aroması, hindiba kökü. Bunu bir yere yapıştırmalı. Evet, hindiba kökü. kökü. Ben yapıştırırım efendim. Pencerenin yanına, ay ay, ay dur dur, dur. E, kitaplığa yapıştır sen onu. Boş yer kalmadı ki efendim. Hindiba Boş bulduğum her noktaya bir şeyler yapıştırdım. Aman bu Edward, hindiba kökünü unutmamalıyız. Bir yer olmalı. E, i̇kinci çekilişimiz geliyor... Evet, evet ve ve ve ve bir film afişi. Paris'te Son Tango. Ne güzel bir filmdir o. Biraz yırtık ama olsun. <gülüyor> Marlon Brando <gülüyor> yönetmendi. Bernardo Bertolucci. Baba filminde de Marlon Brando vardı. Bernardo Bertolucci'nin başka filmi neydi? Neydi neydi? Çölde çay. Evet, evet, evet. Çölde çay. Peki kim oynamıştı o filmde? Not al, Edward. Unutuyorum yoksa... Hemen alıyorum efendim. Aa, bir domates salçası kutusu. Bakalım nelerden yapılıyormuş Edward. <Gülüyor> Telefona bak, Edward. Ya da dur ben bakarım. Alo. İyi günler Adviye Hanım. mı görüşüyorum? Ee, evet, ben Adviye. Bildikçe kazan bilgi yarışması programından arıyorum efendim. Evet. Geçen hafta bize bir başvurunuz olmuş. Evet. Asıl yarışmaya katılabilmeniz için telefonda soracağım on eleme sorusuna cevap vermeniz gerekiyor. On soru mu? Şimdi mi? İki dakikada seri bir şekilde cevaplamak zorundasınız. İki dakika on soru. Şey anladım. Ben... Hızlı bir şekilde soruları soracağım. Siz aynı hızla cevap vereceksiniz. Doğru cevabı verdiğinizde diğer soruya geçeceğim. Ne kadar çabuk bitirirseniz... ...sıralamadaki yeriniz o kadar iyi olacak. Hazır mısınız? Hazır? Ee, e, e, e, evet hazır. Sorularımız geliyor. Süre başladı. Sadıklıca bilinen ev hayvanı. Köpek! Dördüncü cumhurbaşkanımız. Şey, bi, bi. Cemal Gürsel. Cemal Gürsel! Durupanak renkli icin sakız. E, şey, Damla sakızı. Damla! Damla sakızı. Bir inç kaç santimetredir? Bir inç. Bir inç. Ee, zaman doluyor Adviya Biliyorum canım. Bir inç. Ay, lanet olsun. Kaç saniye? Son on saniye. D dilimin ucunda. Yardım et Edward. Düşünüyorum efendim. Son beş saniye. Lanet olsun Edward. Bir şeyler yap. Üzgünüm, süreniz de yazık ki doldu. İyi günler. Durun bir dakika. Ah. Bir inç. inç. Iki, i̇ki nokta, nokta elli elli dört, dört santim. <gülüyor> İnsanların arasında gezmekten artık sıkılıyorum Evel. Hepsi üstüme üstüme geliyor sanki. Göz göze gelmek istemiyorum. Sanırım onlardan nefret ediyorum. Hayır efendim. Sizi tanımadıkları için kızgınsınız onlara. Saçmalama Evel. Belki de doğru söylüyorsun. Benim gibi bir zamanlar öyle çok ünlü olmuş bir aktiviste nasıl tanımazlar diye şaşırmıyor değilim. Hatırlıyor musun Edward? O zamanlar markette böyle alışveriş yapabilmek ne mümkündü. Fakat asıl neden bu değil tabi. Yani başka bir şey var. Beni yalnızlaştırıyor Edward. Boğuluyorum. <gülüyor> ...ben nefes almakta zorluk çekiyorum... ...ben yalnızlıyım efendim... ...biliyorum biliyorum Hedurdu... Yani ...ben sen olmazsan... Ah, ...işte şöhret olmak böyle bir şey... Yani ...bir gün flaşlar yüzüne patlar... ...öbür gün köşeye itilirsin... ...bir yazar şöyle diyordu... ...şöhret bir hastalık gibidir... ...fazlası kişiyi ölüme bile götürebilir... ...yani buna benzer bir şey söylemişler... ...kimde o yazar... ...hatırlamalıyım hatırlamalıyım kim dedim mi? Evet... Evet, merkezli yüz yıllık yalnızlığı yazan büyük yazar. Onu unutmamalıyım Edward. Benim benim katıldığım yarışmada çıkabilir belki. Hiçbir şeyi unutmamalıyım. İnsanlar şöhret olma içgüdülerinin önüne geçemiyorlar. Renkli bir dünya sunuluyor kendilerine. Bravo Edward. İşte tam olarak bu içgüdü. Bana bir şeyler oluyor Edward. Edward, başım dönüyor benim elimi tut. Bırakma. <gülüyor> <Edward. gülüyor> <gülüyor> affedersiniz. <gülüyor> <gülüyor> ah, affedersiniz hanımefendi. Çantanızdan bir şey düşürdünüz küçük bir kehanet. Ay evet teşekkür ederim. Edward yardımcım şimdi yanımdaydı. Ay Allah. Edward ben ben sizi bir yerlerden tanıyorum. Yok yanılıyorsunuz, karıştırdınız sanırım. Ben yani sizi tanımıyorum. <gülüyor> Bu inanılmaz. Ben sizin yaşadığınızı bile bilmiyordum. Bakın bir yanlış anlaşılma var beyefendi. Hayır hayır hayır yanlış anlaşılma falan yok. Adınız e, Adviye değil mi? Evet. E, e, e, hayır. E, gitmem gerekiyor. <gülüyor> Yıllar önceden tanıyorum sizi. Ölüm ve kız. O oyunu birçok ülkede onlarca kez izledim. Hatta Şili'de bile. Sizin canlandırdığınız Pavluna'yı göremedim hiçbirinde. Lanet olsun Edward. Hangi cehenneme kayboldun? E, şey... Biraz konuşmak istiyorum sizinle adviyana. E, vaktim yok yarışma. Gerçek dozu fazla kaçtı mı öldürür. Senin elinde küçük bir bebek gibiyim. E, savunmasızım artık. Hatırlıyor musunuz bu repliği? Ölüm ve kız oyunundan. Evet. <gülüyor> Gerçek <gülüyor> dozu fazla kaçtı mı öldürür. ...belki bir bardak çay... ...bunca yıl sizi aramanın küçük bir tesellisi... ...ben... ...beni tanımıyorsunuz... ...ama ben sizi çok iyi tanıyorum... ...ölüm ve kızda defalarca izledim... ...öncesinde Bağdat Hatun'da... ...üç kuruşluk operada... İstediğim istediğim bir çay içimi kadar zaman... ...şey... ...yardımcım Edward'ı bulmalıyım sanırım eve gitti... <gülüyor> ...bir yardımcınız var demek... ...belki de buralardadır... ...Edward... ...Edward... Edward! Edward! <gülüyor> Kusura bakmayın. Sizi yordum. Yardımcım Edward biraz yaşlandı. Sanırım beni unutup eve döndü. <gülüyor> Markettekileri düşünüyordum da... ...Edward diye bağırdıkça... ...tuhaf tuhaf bakıyorlardı. Uşağını kaybeden bir hanım. <gülüyor> evet biraz saçma bir durum. <gülüyor> <gülüyor> ah, her şeye yeniden... ...başlayabiliriz sanırım. Bunca yıl sonra sizinle konuşabilmek... ...benim için büyük mutluluk. Bu, bu kayboluşun... ...nedeni ne? Akıl almaz bir şey. Çok iyi bir aktrisken ...birdenbire... İşte şartlar... Şartlar öyle gerektirdi diyelim. Yaşamın insanı nereye sürükleyeceği belli olmuyor. Sürüklenmek. Kendi istemese bile mi? Kendi istemese bile. <gülüyor> Buna inanmıyorum. Beni sorgulamak için çay içmeye davet etmediniz değil mi? Sorgulamak değil amacım. Sizin gibi yetenekli biriyi ee, Zirvede nasıl olur? Zirveden ya? aşağı inmek kolay olur derler. Birileri sizin orada durmanızı engellemek ister. Peşinizde sürekli hatanızı arayan insanlar vardır. Basamakları birer ikişer çıkarken her şey o kadar güzel gelir ki. Sonra sonra bir gün artık çıkacak basamak kalmadığında bulunduğunuz yükseklikten korkmaya başlarsınız. Bu korkuya karşı silahlarınızı hazırlarsınız ve bu silahlar bir gün bir gün kendinize döner. Siz de kendi silahınızla mı vuruldunuz? Her şey o uğursuz gece başladı. Bir tatil beldesine gitmiştik. Yardımcılarım, menajerim, ben, ben sarhoştum. Kalacağımız otel'e geldiğimizde sabah olmak üzereydi. Sabahlar efendim Sabahlar mı? Aa, sabah olmuş <gülüyor> <gülüyor> Ukalalığı bırak da Bize hemen iki oda ver. Turşu gibiyiz Tabi efendim <gülüyor> Çift yatak tek yatak İkisi de çift yataklı olacak Hemen bakıyorum efendim 302 ve 304 numaralı odalar. Yan yana ha, güzel. Kimler hangi odada kalacak? Kaydetmem gerekiyordu. Ha, ah, ne önemi var şimdi bunun? Evlilik cüzdanı olmadan kadın ve erkeği aynı odaya alamıyoruz efendim. Burada seni ilgilendiren bir durum yok. Herkes istediğiyle kalır. Bize verilen talimat böyle efendim. Başlatmayın talimatınızdan. Gerekirse müdürle görüşürüm. Bu saatte kendisine ulaşamayız efendim. Duydunuz mu ne diyor Evlenme cüzdanlarımızı gösterecekmişiz Burası özgür bir ülke Saçmalık <gülüyor> lütfen. E, lütfen Olay çıkarmayın hanımefendi Ben kuralları uygulamak zorundayım Tamam hadi sakin ol Sorun olacak işi Karışma sen Kurallarmış Bana bak burada kural benim Kim olduğumu biliyor musun sen Senin müdürünü de onun müdürünü de cebimden çıkarırım. E efendim. Adiye gidelim buradan. Şimdi gazeteciler damlayacak. Ah, damlasınlar. Görsünler rezilliği. Bu kadın kim oluyor da haddini aşan sorular soruyor. Sakin ol. Turistlere sorsanız da bu soruları. Kendi ülkemiz diye mi? Sakin ha? Yapma. Hanımefendi, sakin olun lütfen. E biz turistlere de aynı He? soruyoruz. Çok oldun artık. Adiye gazeteciler. Hepsi buz gelir. <gülüyor> çekin, çekin, çekin. Yarın da büyük puntolarla rezalet diye manşete atarsınız. Beni yerden yere vurursunuz. <gülüyor> Kendi ipimi kendim çektim o gün. Şöhret. Sizin gibi yetenekli birçok insan bu hastalığa kapılıp gider. O bir yol. Ve o yolda yürümek zorundasınız. Her adımınızda bir mikrofon ağzınıza dayanıyor. Her ilişkiniz en ince ayrıntısına kadar gözler önünde. Kim ister kaybolup gitmeyi? Kendinizde hata görmüyorsunuz anlaşılan. Yalnızca içildiğinizi düşünüyorsunuz. Hayır. A Neden bunları size anlatıyorum ki? Ben artık gitsem iyi olacağım. Çünkü hala kendinizi haklı görüyorsunuz. Bunun adına ancak... Ki bir denilir. Bakın siz biraz ileri gidiyorsunuz. Bir hayranımız olarak ileri gittiğimi düşünmüyorum. Kendinize yazık etmişsiniz. Hayır. Hayır. Bir gün yeniden çıkacağım karşılarına. Ne değişir ki? Anlattığınız olaylardan hepsini biliyorum. Günlerce televizyonlarda bas bas bağırdılar. Siz çıkıp kendinizi savundunuz. Sonra yavaş yavaş uvertür rollerde çıkmaya Hayır. başladınız Hayır. ve unutulup gittiniz. Hayır. Hayır, henüz her şey bitmedi. Henüz henüz her şey bitmedi. Yeniden çıkacağım. <gülüyor> Bu halinizle mi? Kim size filminde dizisinde başrol verir ki? Yarışma. Yarışma. Kazanacağım. Ben artık gitmeliyim. Siz kaybettiniz Adviyanım. Kaybettiniz. Hayır, gitmeliyim. Ben, ben gitmeliyim. Edward. Edward yardım et ed Edward. Efendim. <gülüyor> Uyanın lütfen efendim. <gülüyor> ah, kadın bayıldı gördünüz mü? Ay bir yaprak gibi titredi ve düştü. Ay, ay, açılın lütfen. Açılın. Hanımefendi nefes almasına izin verin. Ay. Nasılsınız Sadık Efendi? Allah Allah Allah. Yardım çağırmamı ister misiniz? Teşekkür ederim. İyi. Ay, yani. ay, ay. Ben, ben... kalkmanıza yardım edeyim. Teşekkür ederim. İyisiniz değil mi? Evet. Sağ, olun. Sağ olun. Bence hemen evinize dönmeniz iyi olur. İyi günler efendim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Edward. Neredesin Buradayım efendim. Birden düşüp bayıldınız. Önemli bir şey yok. Beni bırakıp gittin sandım Edward. Hizmetinizdeyim. Beni bırakma. Hiç bırakma Edward. Yanınızdayım. Bırakmayacağım efendim. Ah, kötü bir rüya gördüm Edward. Sözde hayranım olan bir adam... ...bana hakaretler ediyordu. Yani... ...kibirli diyordu bana. Bu doğru değil efendim. Siz iyi bir insansınız. Gerçekten iyi bir insan olduğumu düşünüyor musun? Ah. Oh, Edward, Edward, Edward, Edward. beni hiç yalnız bırakmadın kimsin sen he? nereden geldin oh, hiçbirini bilmiyorum Edward. kendinizi yormayın efendim bayıldınız kötü rüyalar gördünüz şimdi eve gideceğiz dinleneceksiniz biraz uyku iyi gelecek size kalabalık sizi yoruyor yoksa sen bir melek misin Edward? Ben sizin içinizdeyim efendim. Edward, Edward, yarışma, ay yarışmayı kaçıracağız. Çabuk, çabuk eve gidelim. Az kalsın unutuyorum. Ay benim buna kuşum. Hemen gidiyoruz efendim. Bugünü bulmalıyız Edward. Bulacağız efendim. Ay, şu tavan arasına bayılıyorum. <gülüyor> Baksana burada hazine yatıyor. Bak bak bak bak bak. Aman Tanrım yeşil bir pular. Hatırlıyor musun Edward? İzmir'e turneye gittiğimizde almıştım bu puları. Bir han vardı. Ay adı neydi onun? Kızlar bir şey. Kızlar. Kız. Ha? Kızlar ası. Evet orası. Antik eşya satıcıları, gümüşçüler... Ay bu kızlar ağasını hatırladığım iyi oldu bak. Ya yani yarışmada çıkabilir karşıma. Kızlar ağası hanı. Ölüm ve kız oyunuyla gitmiştik turneye. Salonlar dolup dolup taşıyordu. Aman şimdi nerede o insanlar Edward? Elleri patlayıncaya kadar alkışlayan bütün o insanlar. Dışarıdalar efendim. Sokaklarda. Benden haberleri var mı? Unutmuşlar mıdır Edward? Hayır unutmamışlardır. Rüyamdaki o adam diyordu ki... ...bu halinizle mi? Kim size filminde, dizisinde başrol verir ki? Doğru mu sence Edward? Say. Bana, bana kimse rol vermez mi? Siz hala bir yıldızsınız. <gülüyor> Teşekkür ederim Edward. Yani sen olmasan... Ah, nerede bu günlük? Günlük! Oh! Bu günlüğü bulmalıyız Edward. Bulmalıyız. Aman Tanrım. Bir müzik kutusu Ay, Çalışıyor mu acaba Duyuyor musun Edward? Edward Edward Duyuyor musun hala çalışıyor Bu bir mucize Evet efendim Ne kadar güzel değil mi Bak, 10. yaş gününde babam hediye etmişti onu bana. Duydun mu? Duydun mu Edward? Babam hediye etmişti onu bana. <gülüyor> babam. İyi ki doğdun adliye. İyi ki doğdun adliye. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun İyi ki doğdun Azliye <gülüyor> İyi ki doğdun canım kızım Mutlu yıllar sana Teşekkür ederim babacığım Şimdi bir dilek tutup pastandaki mumları üfle bakalım Beraber üflesek olmaz mı Tamam hadi bir dilek tut hmm, Tuttum O zaman üflüyoruz Şimdi de hediyeni aç bakalım. Ne var içinde? Sürpriz. Bu benim müzik kutusu. Beğendin mi? Çok güzel. Teşekkür ederim babacığım. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Canım kızım. Biliyor musun Edward? Hayır. Annem ben daha çok küçük yaşlardayken... göçüp gitmişti. Evet. Bu dünyadan gitmişti. Onu hayal meyal hatırlıyorum. Hayatımdaki tek varlığım... ...babamdı. Ve onu kaybetmemeyi dilemiştim. Onunla sonsuza kadar... ...yaşamayı. Anlıyorum efendim. <gülüyor> Dilediklerimin... ...hiçbiri olmadı. Babamı henüz yirmili yaşlarımdayken kaybettim. Şivalime bak. Kimsesiz bir kadın, terk edilmiş bir aktris, sönmüş bir yıldız. Kendinize haksızlık ediyorsunuz. Haksızlık mı? Kimin haksızlığı? Yıllardır kapısı çalınmayan bir aktris değil miyim? Bir zamanlar, bir zamanlar göz kamaştıran bir yıldız değil miydim? Keşke babam yaşasaydı da Bunların hiçbiri olmasaydı. Bana sahip çıkardı. Beni korurdu, gözetirdi Edward. Kazanacağımız yarışmayla herkese günlüğü göstereceğiz Edward. Onlara kim olduğumuzu göstereceğiz. Evet efendim. Yalnız önce günlüğü bulmalıyız Edward. Aman Tanrım. Aman Tanrım günlüğü işte burada. Onu bulduk Edward. Bulduk onu bulduk. Bulduk bulduk bulduk. Ne kadar tozlanmış. Ay bu kaç yıldır burada. İnanır mısın? Bunu bile unuttum. Çok heyecanlıyım Edward. Neden bu kadar heyecanlandınız? Her şey bu günlüğe bağlı. Anlamıyor musun? Bir yerlerde kaybettim ben. Kaybettiğim o yeri bulmalıyım. Nerede yanlış adım attığımı bilmeliyim. Günlüğümü bulup yeniden, yeniden, yeniden, yeniden okumalıyım. Bulmalıyım Edmond. Sürüklendiğim ve o zamanlar göremediğim ucurumu bulmalıyım. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> i̇şte ilk sayfa. Bakalım nasıl bir cümleyle başlamışım. Nihayet. Ben de günlük tutmaya başladım. <gülüyor> İlk cümleyi duydun mu Edward? Nihayet ben de günlük tutmaya Bak, başladım. Bak sonra şöyle devam etmişim dinle. Yalnızlığımla yaşadım yeterince. Her sabah aynı iç burukluğuyla uyanıyorum. Bir köşede unutulmuş olmak çok acı. Birileri beni bulacak mı artık? Babam olsaydı böyle olmazdı. Belki. Bir, bir, bir başka sayfa. Sabah deniz çarşaf gibiydi. Bir balıkçı teknesi beyaz köpüklü bir iz bırakarak ağlarını topladı. Martılar teknenin çevresinde uçuşuyorlardı. Deniz neredeyse görünmüyordu. Denizin sokak çocukları martılar. Duydun mu Edward? Ne güzel bir benzetme. Denizin sokak çocukları aa ben bunu bir şiirde okumuştum şimdi hatırlayamıyorum şairini ama e, e, evet neyse devam edeyim bizim bütün güzelliğimiz yaşadıklarımızla düşündüklerimiz arasındaki acıklı çelişkinin yansımalarından ibarettir Oğuz Atay tehlikeli oyunlar çok etkilenmiştim o romanda Öncesinde tutunamayanları okumuştum Beni derinden etkilemişti Sonra bir bilim adamının romanı Oyunlarla yaşayanlar Beyaz mantolu adam Ay hepsi çok etkileyiciydi Bak yarışmada bunlarla ilgili bir soru çıkar mı dersin Çıkabilir efendim Aa not etmekten yoruldum Edward Bu sandığı aşağı indirmeliyiz Neredeyse yürüyecek yer kalmadı Bir yer buluruz Aa, Bunlar birer hazine ...Karun'un hazinelerinden daha kıymetli. Anladım efendim. Karun kimdir? <gülüyor> Son Ligya kralı. Yarışmada bu da çıkabilir Edward. Öyle aptal aptal durma. Yardım et de indirelim şunu. Tamam efendim. ...saatleri durdurabilseydim eğer... ...zamanın çarklarını çevirebilseydim geri... ...doğduğun gün bulurdum seni. Babanın kulağına adını fısıldadığında bulurdum. Ağlama derdim. Dinliyor musun Edward? Yazmaya devam etsem belki de ünlü bir yazar olurdum ben. Yazdıklarınız çok içten efendim. Ama hiçbirinde tarihi yok. kimi için yazdığımı bile anımsamıyorum... Tarihsiz günlük. Aynen öyle. Bak şimdi dinle devam ediyorum. Tek başına sahilde gezindim bugün. Bir çay bahçesinde saatlerce oturdum. Bir ara yağmur yağdı. Deliler gibi sırılsıklamıslanıncaya kadar yürüdüm. Bugün on dört Şubat. Bugün on dört Şubat. Onu düşünüyorum. Bileklerine girip çıkan iğneleri. Bir otobüs durağında olmalıydım şimdi. Beni ona götürecek bir otobüsü bekliyor olmalıydım. Gecenin bu saatinde gelmeyeceğini bilsem de beklemeliydim. İçim acıyor. Milyonluk şehir bomboş sanki. Kapıyı açmaya korkuyorum. Herkesin ölmüş olmasından korkuyorum. O diye bahsettiğim kimdi sence Edward? Ya babam olamaz. Lanet olsun akıl nasıl da ediyor insana. Belki de bir sevgili. Bir sevgili? Ee, olabilir. Adı adı. Fırat. Hayır olamaz. Hayır. Hayır o. Fırat. <gülüyor> Hatırlıyorum Edward. Askerdi o. Ay nasıl da unutmuşum. Ben ona aşıktım Edward. Ona deliler gibi aşıktım. Biliyorum efendim. Bir hafta önce aramıştı beni. Sesi hüzünlüydü. Sana gelebilir miyim diye sordu. Hayır dedim ona. İçimden evet. Evet diye bağırmak geçerken kuru bir hayır çıktı ağzımdan. Beni beklediğini biliyordum. Bir şey mi dedin Edward? Aa, beni yalnız bırak demiştim. Edward? Beni beklediğini biliyordum. Ay, sen de kimsin? Günlükteki adam. Fırat. Ölmemiş miydin diyecektin değil mi? Hayır, hayır. Seninle konuşmamızdan hemen sonra bir trafik kazası geçirmiştim. Biliyordum. Biliyordum. Ama hastaneye hiç gelmedin. Gelemezdim. Neden? Küçük gönül ilişkilerini ayıracak zamanın yoktu değil mi? Hayır. Büyük bir yıldız olmaktan başka hiçbir şey düşünmüyordum. Haksızlık etme. Haksızlık mı? Kim kime haksızlık etti söyler misin? Seni seviyordum. Ben de. Yalan. Sen yalnızlıktan korkuyordun. Benimle bunun için birlikteydin. Hayır. Evet. Bir yanına gelmek için can atıyordum. Neden gelmedin öyleyse? Korkuyordum. Yeniden yalnız kalmaktan. Terk edilmekten, yüzüstü bırakılmaktan. Seni asla terk etmezdim. Hayır. Babam da öyle söylemişti. Affet beni. Ben gelemedim ama... Sen geldin işte. Artık hiç ayrılmayız değil mi? Çok geç. Hayır değil. Artık biz... O eski biz değiliz. Yeniden başlayabiliriz. Sen seçimini yaptın. Mutlu olabildin mi peki? Çok istediğin o pırıltılı hayat... ...seni yalnızlığından kurtarabildi mi? Hayır. Her gün... ...daha derin bir kuyunun içine doğru düştüm. Yalnızlaştım. Kimsesizleştim. Neredeler şimdi? Ardında pervane olan insanlar nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorsan ben söyleyeyim. Senin gibi yeni bir kurban buldular. Şimdi onun kanını emiyorlar. Doyduklarında bir başkasına geçecekler. Sonra bir başkasına. Hepsine göstereceğim. Adviyenin kim olduğunu göstereceğim. Hiçbir şey yapamayacaksın. Birlikte olursak. Bu imkansız. Artık gitmem gerekiyor. Gitme. Hoşça kal. Dur lütfen. Lütfen. Lütfen seni seviyorum. <gülüyor> Seni seviyorum. Bana mı seslendiniz efendim? Edward? Buyurun. Edward, kimseyi gördün mü buralarda? Evdeyiz efendim. Aa, şey çok tuhaf. Yani ben az önce sanki bir ara kapıyı araladım, dalmıştınız. Aa, öyle mi? Düş görüyordum demek. Evet. Yarışma? Aman Tanrım. Yarışma ne alemde? Devam ediyor efendim. Ay biliyor musun sanki beynimde birileri sürekli konuşuyor. ...beni yerden yere vuruyorlar... ...Edward... ...bunları hak edecek ne yaptım ben... ...hepsini boş verin efendim... ...güzel günler bizi bekliyor... ...gerçekten... ...güzel günler görebilecek miyiz... ...hiç kuşkum yok... Ah, ...Edward... ...sen olmasan ne yapardım bilmiyorum... ...beni sakın terk etme... ...bazen kabalık yapıyorum diye kızmıyorsun bana değil mi... ...hayır efendim... ...hangi anlamda kullanılmıştır? A. Sağlam. B. Güvenilir. C. Eski. D. Samimi. Kadim mi? Kadim Kadim. Kadim. Kadim. Ay şuralarda bir yerde sözlük olacaktı. Edward! Hemen buluyorum efendim. <gülüyor> Biraz çabuk lanet olsun. Hiçbir işe yaradığın yok ki. En iyisi kendim bulayım bari. <gülüyor> Buralarda bir yerdeydi. Süreniz doluyor. Her şey buldum. Kadim. Başlangıcı olmayan eski ebedi kadim dost. Eski dost demek doğru cevap C şıkkı. Ay, çöp toplamaya geldiler. Sakın açma kapıyı Edward. Emredersiniz. Kapıyı açmamızı bekliyorlar. Evet. Şşş sessiz ol. Karşıdaki çöpleri ondan önce almalıyız. Lanet olsun. Ay ne varsa götürmüş. Ne yazık ki doğru cevap samimi değil, eski olacaktı. Kadim dost, eski dost demekti. Küçük bir ödülle gönderiyoruz sizi. Bugünkü yarışmamızın da sonuna geldik. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın. Biz bilmiştik. Gördün mü Edward? Bu yarışmaya katılacağız ve büyük ödülü biz alacağız. Şüphem yok efendim. E şimdi dışarı çıkmamız gerekiyor Edward. Neden? E yeni bilgiler toplamalıyız. Milyonlarca değerli bilgi şehir çöplüğünde çürüyor. Ay akılsız Edward. Haklısınız efendim. Özür dilerim Edward. Kırılmadın değil mi bana? Neden? Canım bazen ağzımdan kötü sözler kaçırıyorum işte. Ne olur hepsi için affet beni. Hiçbirini duymadım efendim. Ay senin kanatların da olmalıydı Edward. Yoksa cezalandırarak dünyaya gönderilmiş bir melek misin sen? Meleklere inanmam efendim. Ben sizin içinizdeyim. Eee? Ne neyse neyse. Bu kadar çene çaldığımız yeter. Hava kararmadan gidip gelmeliyiz ha? Gidelim. Hadi. Kim karışabilir bize Edward? Münasebetsiz insanlar. A çöpçü değilim ben. Yalnızca onların göremedikleri şeyleri görüyorum. Haklısınız. Adamın söylediğini duydun değil mi? Sokakları ne zaman temizleyecekler şu pis çöpçülerden dedi Hem de tiksinen bir ses tonuyla Hepsiyle hesaplaşacağız Edward Evet efendim Her şeyi onaylamayı bırak Şöyle aptal uşak Özür dilerim Lanet olsun Hiçbir şey için özür dileme benden Sana ihtiyacım olduğunda bir anda kayboluyorsun Her şey bittikten sonra yeniden çıkıyorsun ortaya Sonra da haklısınız efendim Evet efendim efendim Yeter artık yeter Defol git ...benlardan hiçbir farkın yok... Sonra gelince kaçıp gidiyorsun... ...yalnız bırakıyorsun beni... ...siz nasıl isterseniz... ...kapa çeneni... ...emredersiniz... ...kapa çeneni... ...sine göstereceğim... ...adiliyenin kim olduğunu görecekler... ...biz çöpçüler... ...biz çöpçüler... ...ne demekmiş görecekler... ...bilmiyorlar... ...tanımıyorlar beni... Bir zamanlar yanımdan geçemezlerdi. <gülüyor> ayna, ayna, ayna, ayna nerede? Aynamı bulmalıyım ayna. ayna, ayna nerede gitti bu lanet ayna? Nerede bu? Nerede, nerede? Ha? İşte şurada. Yüzü ne kadar da Buruşmuş Gözlerim çökmüş. <gülüyor> Saçlarım birbirine karışmış. Tanrım ne kadar kirli? Ma makas. Edward, Edward makas getir. Saçlarımı keseceğim. Edward, Edward makas. Saçlarımı kesmeliyim. Rujumu, göz kalemlerimi hepsini, hepsini getir. Çabuk, çabuk. Ben, ben bir aktristim Edward. Ben. Çöpçü değilim ki ben... ...değilim ben... Sevgili bayanlar ve baylar... ...sıra geldi yılın en iyi kadın oyuncu ödülüne... ...evet... ...yılın en iyi kadın oyuncusu... ...Karanfiller filmindeki başarılı performansıyla... ...Atfiyat İlçin... Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Benim bu festivalde aldığım, daha doğrusu sizlerin bana layık gördüğü ikinci ödülüm bu. İki yıl sonra da beni böyle onurlandırdığınız için sizlere ve jüriye çok teşekkür ederim. Eğer sıkılmazsanız burada sizlerin huzuruna gelmemi sağlayanlara teşekkür etmek istiyorum. Edward, Edward neredesin? Edward! Edward, yoksa küstün mü bana? Ben size küsemem efendim. Biliyorum Edward, biliyorum. Beni bağışla ne olur. Ah, ben bir rüya görüyordum. Ne görüyordunuz rüyanızda? Yılın en iyi kadın oyuncusu ödülünü almıştım hani. İkinci kez aldığım yıl. Akış seslerini özledim ben. Edward. Özlediğiniz günlere kavuşacaksınız Pis çöpçüler diye bağıran kadın Beni tanısa Böyle bağırabilir miydi Hayır Hadi Beni deniz kıyısına götür Gece çok güzel olur deniz Yarışmayı kaçırmayız değil mi Bu akşam yarışma yok ha, Doğru ya artık unutuyorum Edward. Yaşlanıyor muyum dersin Deniz, Ne duruyorsun at kendini denize. Geride bekleyenin mi var aldırma. <gülüyor> Diyordu bir şair. İnsan kendini atmamak için zor tutuyor. <gülüyor> Edward. Edward. Senden başka kimsem yok. Ne bir aile, Ne eşim. Ne çocuklarım. Biliyor musun Erdoğan? Ben bir yıldız olmaktansa bir anne olmayı yeğlerdim Bana bağlı bir bebeğim olsaydı. Yani ben onu bilseydim. O olmadı. Milyonlarca, milyonlarca hayranım vardı. Evlenemezdim. Aşklarımı bile gizli saklı yaşamadım. Şu banka oturalım mı Edward? Siz nasıl isterseniz. Hmm, deniz. Ah. Tenimize yapışan kiri ancak deniz temizleyebilir. O arındırabilir bizi. Işıkları görüyor musun Edward? Şehrin ışıkları suda nasıl da oynaşıyor. Görüyorum. Aman tanrım eskiden ne kadar çok severdim denizi. Edward saatlerce otururdum kıyıda. Hayaller kurardım. Dalgalarla konuşurdum. Bundan sonra daha sık gelelim buraya olur mu? Tamam efendim. Hmm, deniz. Sonsuz bir mavilik. Her şey farklı olabilir derdim. Hala kaybetmiş değiliz hani sen söylemiştin ya güzel günler göreceğiz çok güzel günler göreceğiz midye taze midye midye alır mısın ablacığım senin adın ne çocuk Zeki. taze mi midyeler ayıp ettin abla beş tane ver bana hemen abla hmm, aman şunu şunu bir de şunu da istiyorum <gülüyor> kaç kardeşim var bakayım altı abla hmm. ...baçalım şunu. Hii! Aman tanrım ne kadar güzel. Hmm, hmm, hmm, hmm. En büyük... E, ...sen misin evde? İkinciyim ben. Hmm. Okuyor musun? İlkokul ikiden ayrıldım abla. Ekmek davasına düştüm. E ne yapıyorsun kazandığın paraları? Babama veriyorum. Çaktırmadan üç beş kuruşta da kenara koyuyorum. <gülüyor> Birikince bir cep telefonu alacağım. <gülüyor> Duydun mu Edward? Cep telefonu alacakmış. ...Edward? Aman Allah'ım yanıma ne zaman biri gelse kayboluyor bu uşak. E, uşağım Edward'ı gördün mü peki? Görmedim abla. Ay, laf aramızda biraz bunaktır da. <gülüyor> Herhalde beni unuttu gitti buralarda. Aa, bulayım mı abla? E, Boşver çocuk. Peki söyle bakalım. Sen beni tanıyor musun? Ee, hiç görmedim daha önce. Babana sor o bilir. Adviye bilici diye bir kadınla tanıştım de... Yaşıyormuş. Ben onu gördüm de. Tanır mı o zaman? Atanır merak etme. Hatta kulaklarına inanamaz. Yani size hiçbir şey ya yani Ben eski bir film yıldızıyım çocuk. Aa aktör mü? Ah, <gülüyor> aktör mü? <gülüyor> Erkeklere aktör denir. Kadınlara aktöris. Ben en çok Cüneyt Arkın'ı severim. Neden? <gülüyor> herkesi dövüyor Yani şimdi sen herkesi dövmek mi istiyorsun Herkesi değil Haksızlık edenleri Kötüleri Aa, Biliyor musun? Belki bir gün seni onunla tanıştırırım çocuk Sen onu tanıyor musun Tanırdım Eskiden Ben artık gidiyorum abla e, Parasını almayacak mısın Ben ısmarlamış olayım <gülüyor> sana Sağ ol çocuk Bu şehirde herkes senin kadar iyi olsa keşke Midye Taze midyeler. Midye mi yediniz efendim? Edward. Kuzum nerelerdeydin sen? Çimlerin üstüne uzanmıştım efendim. Öyle serin ki. Seni tembel uşak seni. Size mızı kaç almamı ister misiniz? Uzun zamandır bunu teklif etmemiştim. ...zaman bize haksızlık etti Edmar. Neden kaçtık ha? Söylesene. Neden kalmadık orada? Kaç yıl geçti? Arayanımız soranımız yok. Ölsek kimin umurunda? ...kimin umurunda Edo? Şu martılar gibi... ...sahipsiz çocukların... ...nereye uçacağını bilemiyor. ...yuvasız çocuklar gibi Edo... ...haksızlık değil Eda. ...nerede o insanlar... ...bu milyonluk şehirde... ...ne kadar yalnızız... Edward. Sen ve ben ne kadar sahipsiziz? Mineci çocuk da gitti, dur. Kaybolup gitme kalabalığın içinde çocuk. Sakın, sakın kaybolma. Cep telefonunu da alırız, dünyayı da alırız çocuk. Sen de karışıp gitme Akıntıya çocuğum. Sakın kaybolma çocuğum. Ve büyük an. 15. soruya kadar gelen ilk yarışmacı sizsiniz. Nasıl? Heyecanlı mısınız? Ee, şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Açıkçası bu kadar ilerleyeceğimi düşünmüyordum. Sakın ses çıkarma Edward. Düşünebiliyor musun? On beşinci soru. Ay bu soruya kadar gelen ilk yarışmacı bu kadar. Görüyorum efendim. Ben soruların hepsini ondan önce yanıtladım ama. Evet on beşinci soru. Sıradaki soruyu yanıtlarsanız büyük ödülü kazanacaksınız. Evet. Kazanacağız Edward. Ülke tarihinde bir yarışmadan bu kadar yüksek ödül kazanan ilk yarışmacı olacaksınız. Ben de varım. İsterseniz çekinizi verebilirim. Soruyu görmek istiyorum. Peki, sorunuz geliyor. İşte en büyük an Edward. İşte sorunuz. Çocuğun anne ve babasına karşı beslediği sevgi ve düşmanlık duygularının bir bütün halinde örgütlenmesine ne denir? Ve cevap şıkları? A. Majik B. Saplantı Nevrozu C. oidipus Kompleksi D. Power Nocturnus ben bunu biliyordum. Dur bakayım bir daha okuyayım şunu çocuğun anne ve babasına karşı beslediği sevgi ve düşmanlık duygularının bir bütün halinde örgütlenmesine nedenir. Ve cevap şıkları A maşik B saplantı nevrozu D oylipus kompleksi D power nocturnus. Aman, evet ben bunu biliyorum. Edward, Edward bulmalıyım mı? Bir fikriniz var mı? He, terimler yabancı değil ama biraz düşünmem gerekiyor. Aptal. Evet A maşik B saplantı nevrozu C oidipus kompleksi D power nocturnus Maşik ve power nocturnus değil B veya C seçeneklerinden biri Saplantı nevrozu ya da oidipus kompleksi diyorsunuz yani Doğru oidipus kompleksi kral oidipus Kapı çalıyor efendim Aman tanrım Bo boşver şimdi kapıyı Oydipuz. Oydipal dönüş. Anne karnına dönme isteği yani. Açın kapıyı. Zamanınız doluyor. Biliyorum. Saplantı nevruzu neydi peki? Saplantı nevruzu. Lanet olsun Edward. Birileri geliyor Edward. Çeviri koklayan arası. Kalkın efendim. Gaz getirin. Edward! Yaman tanrım. Götürün götürün bu kadını. Dur. Burası şehir çöplüğünde geçmiş. Kim olduğunu kim olduğunu bilmiyorsunuz siz. Edward. İtfaiye <gülüyor> haber verin. Bu evi borçlu atıp dezenfekte etsinler. Mikrof yurası burası. Son iki saniyeniz. O evi buz kompleksi. Bildik Edward. Biz kazandık. Edward, Edward kazandık. Kazandık. <gülüyor> o evi buz. <pus. gülüyor> Sıradaki haberimiz İstanbul'dan. Bu akşam İstanbul Avcılar'da bir çöp ev ortaya çıkarıldı sayın seyirciler. Apartman sakinlerinin aşırı kokudan rahatsız olup polis karakolunu aramaları sonucu, eve baskın yapan polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler. Kapıyı kırarak eve giren polisler, adının Adviye Bilici olduğu açıklanan kadını zorla evden çıkardılar. Çöp eve girdiklerinde kokudan zehirlenmemek için gaz maskesi takan polisler, Evde bir kadının yaşadığını görünce gözlerine inanamadılar. şizofen olduğu sanılan Adliye tuhaf şeyler söylediği kameralardan kaçmadı. O Oedipus kompleksi bildik Edward. Biz kazandık Edward. <gülüyor> Eski bir film yıldızı olan Adliye Bilici, yıllar önce <gülüyor> esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Sıradaki haberimiz Hayvanat bahçesinde. Maymunlarla arkadaşlar... Çöp. Ümit Köreken ve Nesrin Çetin Köreken'in yazdığı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle. Ülkemizde radyo yayıncılığının 80. yıl dönümü nedeniyle... ...kurumumuzca açılan radyo oyunları yarışmasında... ...radyo tiyatrosu dalında... İkincilik ödülü alan oyunu sunduk. TRT Podcasting yayınını dinlediniz.